Saat Suresi 69. Ayetten itibaren Mele-i Ala onlar aralarında münazara ve münakaşa ederlerken benim hiçbir bilgim yoktu. Ben ancak gelecek tehlikeleri apaçık haber verici bir peygamber olduğum içindir ki o ilim bana vahyolmuyor. Rabbin o zaman meleklere demişti ki, ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Artık onun hilkatını tamamlayıp içerisine de ruhumdan üfürdüğüm zaman kendisi için derhal bana secdeye kapanın. Bunun üzerine bütün melekler toptan secde etmiş, yalnız iblis kibirlenmeye yeltenmişti. O kafirlerdendi buyurdu ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmenden seni hangi şey men etti kibirlenmek mi istedin yoksa yücelerden mi oldun iblis dedi ben ondan hayırlıyım beni ateşten onuysa çamurdan yarattın buyurdu hemen buradan çık zira artık sen ...kovulmuş bulunmaktasın. Ve şüphesiz ki... ...ceza gününe kadar lanetim... ...senin üstünedir. Dedi. Ey Rabbim... ...o halde insanların tekrar diriltilecekleri... ...güne kadar bana mühlet ver. Buyurdu. Haydi sen mühlet verilenlerdensin. Malum olan zamanın gününe kadar. Dedi. Senin izletine an ederim ki... ...ben de artık onların hepsini muhakkak azdıracağım. İçlerinden ihlasa erdirilmiş mümin kulların müstesna. Allah buyurdu. İşte bu doğru. Ben şu hakikati söyleyeyim. Andolsun cehennemi senden senin cinsinden ve onların içinden sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. Ey Muhammed! De ki, ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ve ben size kendiliğimden bir şey teklif edenlerden de değilim. O Kur'an alemlere bir öğütten başka bir şey değildir. Muhakkak onun mühim haberini bir zaman sonra hepiniz bileceksiniz. Zümer Suresi Değerli dinleyenler, Zümer suresi Mekke'de indirilmiştir. Yalnız 53, 54, 55. ayetler Medine'de indirilmiştir. Suri adını 71 ve 73. ayetlerde geçen Zümer kelimesinden alır. Bazı rivayetlerde bu surenin Hazreti Cafer bin Ebi Talip ve beraberindeki müminlerin Habeşistan'a hicret etmeye niyetlendikleri sırada nazil olduğu bildirilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bu kitabın indirilmesi O mutlak galip O yegane hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır Şüphesiz ki Biz o kitabı sana hak olarak indirdik O halde Allah'a Dinde ona ihlas edici olarak ibadet et Gözünü aç Halis din Allah'ındır onu bırakıp da kendilerine bir takım dostlar edinenler derler ki, biz bunlara ancak bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Şüphe yok ki Allah onlarla müminler arasında ihtilaf ede geldikleri şeyler hakkında hükmünü verecektir. Muhakkak ki yalancı, hakikaten kafir olan o kimseleri Allah doğru yola iletmez. Değerli dinleyiciler. İbadet kelimesi Arapça abed kökünden türemiştir. Tapmak, kul köle olmak anlamında kullanılır. Dinin ise çok geniş bir anlamı vardır. Galip olmak, hakim ve sahip olmak, itaat ve kölelik, insanların tabi olduğu örf ve adetler. Ayette Allah'a, O'na ihlas edici olarak ibadet et, gözünü aç, halis din Allah'ındır buyurulmaktadır. Dini Allah'a halis kılarak Allah'a ibadet etmek, sadece Allah'a kulluk etmeyi, başkalarına kulluk etmemeyi beraberinde getirir. Sadece Allah'ın dinine uymakla, Allah'ın koyduğu kurallarla yaşayıp, onun hükümlerine teslim olup, emir ve nehilerini yerine getirmekle olur. Kulluk edilmeye layık olan ancak Allah'tır. Bu, Hazreti Adem'den günümüze kadar değişmeyen ilahi bir ilkedir. Allah'a kulluk etmeyi bırakıp, başkalarına kulluk eden kimse, Allah'a itaati bırakıp başkalarına itaat ediyor demektir. Eğer Allah'la birlikte başkalarına da kulluk ve itaat ediyorsa bu zaten şirktir. Halis din Allah'ındır. O halde kulun başka dinler edinmemesi gerekir. Örneğin kişi Allah'ın emriyle çelişmesine rağmen bir örfe bir adete uyuyorsa o anda kişi Allah'ın dinini bırakıp örfü adeti din edinmiş oluyor demektir. Din deyince akla sadece Allah'ın indirdiği semavi dinler gelmemelidir. Allah'ın diniyle çelişen her örf, her adet, her kural kendi bünyesinde bir dindir. Ama müşrik bir dindir. Nitekim Mekke müşriklerinin de bir inancı, kendilerine göre şekillendirdikleri atalarından, dedelerinden kendilerine miras kalmış bir dini vardı. Dini yalnız Allah'a has kılmak, yaptığı her işi gönülden inanarak, Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde yapmaktır. İbn-i Merdiye'nin Yezid el-Kürsi'den naklettiğine göre bir şahıs Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ya Resulallah eğer bizler mallarımızı şan ve şöhret olsun diye tasadduk edersek Allah bize mükafat verir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır diye cevap verince bu sefer o şahıs peki hem Allah rızası için hem de şan ve şöhret için tasadduk edersek diye sordu.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 Muhakkak ki yalancı, gerçekten kafir olan o kimseleri Allah doğru yola eriştirmez, buyurulmaktadır. Mekke müşrikleri, taptıkları putların, umut bağladıkları kahinlerin, medet umdukları ölü cetlerinin, evet bunların hepsinin üzerinde her şeyi yaradan bir Allah'ın olduğunu bilmekteydiler. Nitekim Kur'an'da bildirildiği üzere müşriklere, yeri kim yarattı, göğü kim yarattı sorusu yöneltildiğinde, Cevapları tereddütsüz Allah olmaktadır. Yani her şeyin üzerinde bir yaratıcının olduğunu bilmektedirler. Onlara bunu bilmenize rağmen nasıl döndürülüyorsunuz diye sorulduğunda biz onlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye dua ve ibadet ediyoruz. Onun yüce makamına doğrudan ulaşamayacağımız için bunları vesile ediniyoruz diye cevap veriyorlardı. Evet, onların bu cevapları üzerine Yüce Rabbimiz buyuruyor. Şüphe yok ki Allah onlarla müminler arasında ihtilaf ede geldikleri şeyler hakkında hükmünü verecektir sure kaldığı yerden devam edecektir eğer Allah bir evlat edinmek isteseydi elbet yaratacağından kimi dilerse seçerdi o bundan münezzehtir yücedir o öyle Allah'tır ki eşi benzeri yoktur birdir her şeye hakimdir gökleri ve yeri hak olarak yarattı o geceyi gündüzün üstüne bürüyüp örtüyor gündüzü de gecenin üstüne getirip sarıyor güneş ayı müsahhar kıldı her biri muayyen bir vakit için seyrü cereyan etmektedir gözünü aç o mutlak galiptir çok bağışlayıcıdır sizi bir kişiden yarattı o. sonra ondan da eşini meydana getirdi. Sizin için davarlardan sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra öbür yaratılışlara halkedip duruyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nun, O'ndan başka hiçbir ilah yok. Böyleyken siz nasıl olup da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer küfrederseniz şüphesiz Allah sizden müstahinidir. Bununla beraber o kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin faydanız için bundan hoşnut olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi ancak Rabbinizedir. Artık neler yapmaktaydınız o size haber verir. Çünkü o göğüslerin içinde olan her gizliği bile hakkıyla bilendir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman o Rabbine bütün varlığıyla ona dönerek yalvarır. Sonra ona kendinden bir nimet verdiği vakit ise evvelce ona yalvardığını unutur. Allah'a,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 deki ki... ...bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak... ...temiz akıl sahipleridir ki... ...hakkıyla düşünür. Tarafımdan söyle... ...ey iman eden kullarım... ...Rabbinizin azabından korkun. Bu dünyada... ...iyi hareket edenler için... ...mukadder bir güzellik vardır. Allah'ın toprağı geniştir. Ancak... ...sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir. De ki, ben Allah'a onun dininde ihlas edici olarak ibadet etmemle emrolundum. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem hakikat büyük günün azabından korkarım. De ki, ben dinimde kendine ihlas edici olarak ancak Allah'a ibadet ederim. Artık siz de onu bırakıp dilediğinize tapın. De ki hakikat hüsrana düşenler kıyamet günü kendilerini de mensuplarını da hüsrana uğratanlardır. Dikkat et ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Onların üstlerinde Ateşten tabakalar, atlarında ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım, benden korkun. Tağuttan, ona tapmaktan kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince, onlar içinde müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. O kullarım ki, onlar söze dikkatle kulak verirler de onun en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. İşte bunlar temiz akıl sahipleri olanların tak kendileridir. Kendisine azap hükmü hak olmuş kimseyi, bu yüzden ateşte bulunan kişiyi artık sen mi kurtaracaksın? Fakat Rablerinden korkanlar, onlar için üzerlerinde konaklar bina edilmiş, altlarından da ırmaklar akan yüksek cennet menzilleri vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah sözünden caymaz. Allah'ın yukarıdan bir su indirip de onu yerde menbaalara soktuğunu, sonra onunla türlü renklerde ikinler, nebatlar yetiştirip çıkardığını... Bilahare onları kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onun sapsarı bir hale gelmiş olduğunu görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı yapıyor. Muhakkak ki bunda temiz akıl sahipleri için mutlak bir ibret vardır. Öyle ya Allah'ın göğsünü İslam için açtığı bir kimse ki o Rabbinden bir nur üzerindedir. Kalbini mühürlediği kişi gibi midir? Artık Kalpleri Allah'ın zikrinden bomboş ve kas katı kalmış olanların vay haline. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah kelamın en güzelini ayetleri birbiriyle ahenk katmerli bir kitap halinde indirmiştir ki Rablerine derin saygı göstermekte olanların ondan derileri ürperir sonra da hem derileri hem kalpleri Allah'ın zikrine yatışık yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın gönderdiği bir rehberdir ki o kimi dilerse ona bununla hidayet verir. Allah kimi de saptırırsa artık onun yolunu doğrultucu yoktur. Bu halde zalimlere ne kazanıyor idiyseniz cezasını tadın denilirken kıyamet günü yüzünü o feci azaptan kim koruyacak? Onlardan evvelkiler de peygamberlerini yalanladılar da hatırlarına gelmeyecek bir cihetten kendilerine azap gelip çatı verdi. Bu suretle Allah dünya hayatında onlara rüsvaylığı tattırdı. Ahiret azabıysa elbet daha büyüktür eğer bunu bilselerdi. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için nasihat kabul etsinler diye her misalden örnekler gösterdik. Onu her türlü tenakuz ve ihtilaftan azade, dost doğru, Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ta ki küfürden sakınsınlar. Kendisinde birbirine sertlik ve geçimsizlik gösteren birçok ortakların hakkı bulunan bir adamla, yalnız bir kişinin adamı olan diğer birini Allah müşrik ve muvahhid hakkında bir misal olarak irade etmiştir. Bu ikisinin hali biri olur mu? Bütün hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Muhakkak sen de öleceksin. Onlar da elbet ölecekler. Sonra ey insanlar şüphesiz siz de Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Böyleyken... Allah'a karşı yalan söyleyenden, doğruyu o kendisine gelir gelmez yalanlayandan daha zalim kimdir? Kafirler için cehennemde bir karargah mı yoktur? Doğruyu getirene ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar takvaya erenlerin tak kendileridir. Rableri ezdinde dileyecekleri her şey onlarındır. İşte bu iyi hareket edenlerin mükafatıdır. Çünkü Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü amel ve hareketleri bile örtecek, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını ihsan edecektir. Allah kuluna kafi değil mi? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa onun yolunu bir doğrultucu yoktur. Allah kime de hidayet ederse onu bir saptırıcı yoktur. Allah intikam sahibi mutlak bir galip değil midir And olsun onlara o gökleri o yeri kim yarattı diye sorarsan muhakkak Allah diyecekler de ki o halde bana haber verin Allah bana herhangi bir zarar dilerse sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınız onun bu zararını giderebici midirler yahut Allah bana bir rahmet dilerse onlar O'nun bu rahmetini tutabilecek midirler? De ki, bana Allah yeter. Güvenip dayanacaklar da ancak O'na güvenip dayanırlar. De ki, ey kavim, siz bulunduğunuz hal üzere çalışın. Şüphesiz ben de çalışanım. Binaenaleyh yakında bileceksiniz ki... ...kendisine rüsva edici bir azap gelecek olan kimmiş... Üzerine daimi bir azap konacak olan kimmiş? Şüphesiz ki biz o kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik sana. Artık kim doğru yolu ihtiyar ederse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Allah ölenin ölümü zamanında, ölmeyenin de uykusunda ruhlarını alır. Bu suretle hakkında ölümü hükmettiği ruhu tutar, diğerini muayyen bir vakta eceli gelinceye kadar salı verir. Şüphe yok ki bunda iyi düşünecek bir kavim için kattiği ibretler vardır. Değerli dinleyenler. Bu ayeti kerimede ölüm ile yaşamın nedenli iç içe olduğu vurgulanmaktadır. Kişi uyuduğu zaman bedeniyle olan ilişkisi hemen hemen tamamen kesilir. Çünkü uyuyanlar beden üzerindeki tasarruflarını yitirirler. Hiçbir kimsenin gece yatağa girip uyumasından sonra ertesi sabah hayata tekrar döneceğine dair garantisi yoktur. Hiçbir kimse bir saniye sonrasında kendini neyin beklediğini bilemez. İşte bütün bunları Allah belirler. İşte Allah'ın hükmü ve takdiri karşısında insanın acziyeti. İşte böylesine aciz olan insanların bunu düşündükleri takdirde ibret almaları gerekir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Yoksa onlar Allah'tan başkasını kendilerine şefaatçiler mi edindiler? De ki hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezler olsalardı mı de ki bütün şefaat Allah'ındır göklerin ve yerin mülkü O'nundur nihayet hepiniz ancak O'na döndürüleceksiniz Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmazların kalpleri tiksinir fakat Allah'tan başkası anıldı mı bunların derhal yüzleri güler de ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarı da bilen Allah, kullarının arasında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkındaki hükmü sen vereceksin. Eğer yerde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir misli daha o zulmedenlerin elinde olsaydı, kıyamet gününde uğrayacakları azabın kötülüğünden kurtulmak için elbette bunları feda ederlerdi. Halbuki o gün onlar için Allah'tan hiç de zannetmeyecekleri nice şeyler zuhura gelmiştir. Onların dünyada kazandıkları kötülükler o gün açığa çıkmış, eğlence edinmekte oldukları şey kendilerini çevre sarıp kuşatmıştır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bizi çağırır, yalvarır. Sonra kendisine, Bizden bir nimet verdiğimiz vakit bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır bu imtihandır lakin onların çoğu bilmezler. Bu sözü onlardan evvelkiler de söylemişlerdi de kazanmakta oldukları o şeyler kendilerine hiçbir fayda vermemiş bin netice o kazandıkları kötülükler onları musibete uğratmıştı. Şunların içinden zulmedenlere gelince, onların kazandıkları kötülükler de kendilerini çarpacaktır ve onlar da bizim azabımızın önüne geçebilecek değildirler. Allah'ın kimi dilerse onun rızkını yaymakta, kimi de dilerse onunkini kısmakta olduğunu hala bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman edecek bir kavim için kat'i ibretler vardır. Deki, ey kendilerinin aleyhinde haddaşanlar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Size azap gelip çapmazdan evvel Rabbiniz'e dönün, ona teslim olun. Sonra yardım edilmezsiniz. Rabbinizden size indirilenin en güzeline kendiniz farkında olmayarak ansızın başınıza azap gelmezden önce tabi olun. O azap günü her nefsin Allah yanında işlediğim kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana. Hakikat hakikat ben onun diniyle eğlenenlerdendim diyeceği yahut hakikaten Allah bana hidayet verseydi her halde sakınanlardan olurdum diyeceği Yahut azabı gördüğünde benim için dünyaya bir dönüş daha olsaydı da iyi hareket edenlerden bulunsaydım diyeceği gündür. Allah tarafından onlara şöyle buyrulur. Hayır, sana ayetlerim gelmişti de sen onları yalan saymış, kibirlenmeye kalkmış kafirlerden olmuştun. Allah'a karşı yalan söyleyenlerin kıyamet günü yüzleri göreceksin ki kapkaradır. Kibir taslayanlar için cehennemde bir karargah mı yok? Allah şirkten sakınanları umduklarına, nailiyetlerine sebep olan iyi amel ve hareketleriyle selamete erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. Allah hem her şeyi yaratandır hem her şeyin üstünde vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları onundur. Allah'ın ayetlerine küf edenler yok mu? İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. De ki hal böyleyken siz ey cahiller bana Allah'tan başkasına mı tapmamı emrediyorsunuz? Andolsun ki sana da Senden evvelki peygamberlere de şu vahye olunmuştur. Eğer Allah'a ortak tanırsan, celalim hakkı için bütün amel ve hareketlerin boşa gider ve muhakkak hüsrana düşenlerden olursun. Hayır, işte onun için ancak Allah'a kulluk et, şükredenlerden ol. Müşrikler Allah'ı hak ve layık olduğu çile takdir etmediler. Halbuki kıyamet günü küreyi arz toptan ancak onun avucundadır. Gökler de onun sağ eliyle toplanıp dürülmüşlerdir. O, müşriklerin kendisine katmakta oldukları ortaklardan münezdettir, çok yücedir. Sura üfürülmüş, artık Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde kim varsa... Yerde kim varsa düşüp ölmüştür. Sonra ona bir daha üfürülmüştür. O anda görürsün ki ölüler dirilmiş, ayakta bakınıp duruyorlar. Haşir yeri Rabbinin ile ziyalandı. Kitap konuldu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Allah'ın kulları arasında onlar asla haksızlığa uğratılmayarak, ...hak ve adaletle hükm olundu. Her nefs ne yaptıysa karşılığı tamamen ödendi. Ne yapıyor idiyse zaten o çok iyi bilendi. O küfredenler ayrı ayrı zümreler halinde cehenneme sürüldü. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açıldı. Cehennemin bekçileri onlara şöyle dedi... Size içinizden Rabbinizin ayetlerini karşınızda okuyacak, sizi bu gününüze kavuşmakla tehdit edecek peygamberler gelmedi mi? Onlar, evet geldi dediler. Fakat azap kelimesi biz kafirlerin üzerine hak oldu. Denildi, içinde ebedi kalıcı olduğunu halde girin cehennemin kapılarından. Kibir taslayanların karargahı ne kötü.